İlham veren ilginç yaşam öykülerini sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Yaşamın içinden, şehrimizden, sokağımızdan, caddelerimizden gerçek insanların yaşam öykülerini, ilginç yaşam öykülerini taşıyoruz bu mikrofonlar aracılığıyla sizlere. Ve her programda ayrı bir heyecan. Çünkü ayrı bir yaşama konuk oluyoruz, onun öyküsünü paylaşıyoruz. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak, yaşam öyküsünü paylaşacak. Bizler her zaman olduğu gibi yine heyecanla kendisine mikrofon uzatmak için bekliyoruz. Ve konuğumuz sevgili... Yasemin Karakaya Yılmaz. Yasemin Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bugün programımızda sizi ağırlıyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Bu çok değerli bizim için. Çok sağ olun öncelikle bunun için. Ben teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Şimdiden bir hatam olursa affolun lütfen. Estağfurullah. Hata... Olacak bir şey yok çünkü aslında en iyi bildiğiniz şeyi soracağız ve hiç kimse sizden daha iyi bilmiyor. Sizin yaşam öykünüzü konuşacağız. Dolayısıyla hiçbirimizin yaşam öykünüzü sizden daha fazla bilme gibi bir şansı da yok. Dolayısıyla bilmediğiniz bir şey sormayacağız Yasemin Hanım size. Ve hemen sormak istiyorum Dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır şu anda. Konuğumuzun nasıl bir yaşam öyküsü var? Acaba nedir bugün programa konuk olmasını sağlayan? Ve o zaman ilk sorumu sorarak başlatıyorum programı. Yasemin Hanım yaşam öykünüz nerede? ...ne zaman, nasıl başladı? Benim için İstanbul'da başladı doğumumla beraber... ...ama ailem için sanıyorum Aydın'da başladı. Çünkü aslen Aydınlıyız, Nazilliyiz. İstanbul'da doğmuşum. Asker bir baba ve mühendis inşaat mühendisi bir annem var. Bir tane de abim var, pilot... Ee, onlarla birlikte babamın görevi nedeniyle çok şehir gezmek durumunda kaldık çocukluğum boyunca eğitim hayatım boyunca işte Çorlu, Ankara, Erzincan, Rusya bir dönem onun dışında İstanbul'a Parti gelmişiz Şehirler var ama yaşama gözlerinizi açtığınız şehir İstanbul ne kadar kısa evet. İstanbul'da? İstanbul'da daha çocukluktan hiç anınız var mı? Yoksa hiç hatırlamadığınız bir dönemde mi gittiniz başka şehirlere? Benim hiç yok. Ben sadece diğerlerini hatırlıyorum. İstanbul'a dair sadece üniversiteyi bitirip kendi başıma geldiğim andan itibaren İstanbul var benim için. Peki çocukluğunuza dair hatırladığınız ilk kareler hangi şehre, hangi coğrafyaya ait? Çorlu'ya ait. Çorlu. Çorlu'da lojmanda yaşadığımızı hatırlıyorum. Lojmanda çocukluk arkadaşlarımla, abimle koşturduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra en yakın dönemde Ankara var. Sonrasında Rusya var. Onu hatırlıyorum çok net. Erzincan'ı hatırlıyorum. Orayı evet. da çok beğenmiştim. Asker çocuklarının, öğretmen çocuklarının, memur çocuklarının genel itibariyle birbirine benzeyen yaşam öyküleri. Farklı farklı şehirlerde geçen arkadaşlıklar. Çok yakın bir arkadaşım da asker çocuğudur ve kendisi hep şey der... Benim çocukken hiç yakın arkadaşım olmadı. Ne zaman biriyle yakınlık kuracak olsak tayinimiz çıktı başka şehire gittikler. Tam tam şunu, şu an onu düşünüyordum yani tam en yakın arkadaşım bu çok mutluyum artık hep onunla beraberim okula gidiyoruz okuldan sonra beraber vakit geçiriyorum dediğin anda böyle ağlayarak salyasya mücveda hatırlıyorum. Ama aslında bir yandan da iyi tarafından bakıp şimdi polyanacılık yapacağım birazcık. Farklı şehirler aslında farklı coğrafyalar başka bir zenginlik ve daha o çocuk yaşta insana farklı kültürleri, farklı yaşam biçimlerini öğretiyor. Dolayısıyla sizin çocukluğunuza neler kattı, nasıl bir çocukluktu, neler yapardınız desem, geçmişteki o yıllara döndüğünüzde neler söylersiniz bize? Yani aslında gerçekten böyle şehir şehir e, babam dolayısıyla gezmeseydim belki bugünkü gibi kendimi daha yetişkin veya yetiştirilmiş hissetmeyebilirdim. Dönüp bakınca Erzincan'da yaşamak çok keyif vermişti bana. Küçük bir şehri tanımış olmuştum. Benim için küçük geliyordu o dönem. Şimdiki halini hiç bilmiyorum ama Ankara'yı görmek başka bir şeydi. Çorlu gibi bir yerde yaşamak başka bir şeydi. Hepsinin kattığı kendi içinde küçük küçük o şehrin özel şeyleri var. Ve şu anda İstanbul'da hani İstanbul çok eklektik bir şehir oldu ya artık her yöreden her nüfusan insan olduğu için İstanbul'a adapte olabilmemi sağlıyor. Yani zaten her şehirde bir parça yaşadığım için belki bu görevi yapmasaydı baba, masker olmasaydı belki yurt dışını göremeyecektim. E, yurt dışında yaşama şansım olduğu için erken yaşta dil öğrenemeyecektim. Bunların bana çok şey kattığını düşünüyorum ve Gördüklerim belki de beni bu şu anda yaptığım mesleğe, güzel sanatlara yönlendirdi diye düşünüyorum. Hani o çocukluk arkadaşlarımın herkes e, çevremdeki farklı bir alana kaydı ama e, belki de gördüklerim ve ailemin de gördükleri dolayısıyla annem mesela annem teklif etti bana hangi yola gitmek istersin diye. Evet. Peki e, Yasemin Karakaya Yılmaz o çocuklukta hatırladığı dönemlerde okulla ilişkisi nasıldı? Nasıl bir öğrenciydi? Ya, wow, okulun en iyisi değildim ama en kötüsü de değildim. Ben her zaman ortalama bir insandım. Hani e, şeyi hiç hatırlamıyorum. Ailemin bana ders çalış sınava gireceksin diye baskı yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Bu iyi midir, kötü müdür bilmiyorum. Ama ben de hiçbir zaman e, onları sınavlarda mahcup etmedim. Yani şimdiye kadar herhalde sadece üniversitede istikrarlı bir dersten tekrar tekrar kaldım. Onun dışında öğrenciliğim her zaman iyiydi. Yani e, her zaman resim derslerinde çok daha iyiydim. O ayrı bir şeydi ama matematiğim bir tık daha zayıftı. Hala da <gülüyor> hayatta matematikle ilişkim çok güzel değil ama e, öğrenci olarak da hep ortalama bir öğrenciydim. Yani Görünmez olmak vardır ya, iyi de değilsindir, kötü de değilsindir. Hep aradan kaygınırsın. Ben hep oydum. <gülüyor> ne güzel tanımladınız. O tam e, sınıfın ortalamasını oluşturan öğrenci profili. Evet. E, peki, yani okulla ilişkisi kötü olmayan ama çok da başarılı olmayan bir Yasemin Karakaya Yılmaz. Ama aynı zamanda çocukluğu farklı farklı şehirlerde. Hatta yurt dışında, Rusya'da, Moskova'da geçen bir Yasemin Karakaya Yılmaz. E, okul hayatı, çocukluk, farklı kültürler... Bir sürü koşturmanın arasında ilkokul, ortaokul, lise bitiyor, üniversite yılları geliyor. Üniversite yıllarında neler yaptı? Aslında üniversiteden önce bu eğitim şeyim, e, eğitim seviyem aslında lisenin girişinde değişti. Çünkü e, Çok e, lisede güzel sanatlara beni annem yönlendirdi. O zaman Rusya'dan yeni gelmiştik ve bir senedir e, Türkiye'deydim. Annem dedi ki bak böyle bir okul da varmış. Buna mı gitmek istersin yoksa Anadolu Lisesi için dershaneye mi gitmek istersin dedi. Ben de resim çizmeyi çok sevdiğim için güzel sanatları istedim. Annem beni resim kursuna yazdırdı ama işte sınava 3 ay kala dershaneye de git. Hani ortalaman yüksek olsun ki ne olur ne olmaz o sınavı kazanamazsan hani güzel bir okula git istediler benim için sanıyorum. Ama bu, bu noktadan itibar ya sanki o görünmezlikten çıktım ve güzel sanatları dereceyle birinci kazandım liseyi. Oradan sonra sanki böyle hep istediğim şeyi yapmak hani bir şeyi çok severek yaparsanız sonucu güzel olur ya. Çok severek yaptığım için lisede yani resimde her zaman başarılı ilerledim. Üniversitede girerken o yüzden girmek istediğim yerlere dereceyle girdim. Tabi bazı girmek istediğim okullar oldu. Güzel sanatlarda sınav sistemi şu şekilde ilerliyor. Siz üniversitenin e, sınav tarihleri açıklanıyor farklı üniversitelerin farklı tarihlerde. Siz onların yetenek sınavlarına barajı geçtiyseniz işte girebiliyorsunuz. Girmeye hak kazanıyorsunuz. Hı. Hı. Benim kafamda bazı okullar vardı. E, ailemin kafasında başka okullar vardı. Abim o sırada Eskişehir'de pilotaj okuyordu. Onların gönlünde e, Eskişehir'de hani abimle yakın okumam, Abim de aynı evde Yaşamam yatıyordu açıkçası. Bense İzmir'i, işte İstanbul Mimar hayal ediyordum. Ama mesela ilk taşa çarpışım orada oldum. Mimar önce bir yedekte kaldım. Sonra istemediğim bölümü kazandım. İstemediğim bölümü ailem de desteklemedi o an. Heykel okumamı çok istemediler. Belki okusaydım heykel daha farklı bir yola giderdim. Bilmiyorum pişman mıyım? Şu anda değilim. Ama iç mimarlığı kazandım Eskişehir'de üçüncülükle. Ve annem de inşaat mühendisi olduğu için iç mimar olmamı çok istiyordu. <gülüyor> o yüzden iç mimarlığı okudum, bitirdim ve İstanbul'a geldim. Yani Önümüz üniversite yıllarım Üniversite yıllarımız Eskişehir'de geçti ama oraya geçmeden önce aslında böyle bu habavams sınıfından Mahmut hoca edasıyla bir şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında başarısız öğrenci yok. Yani insan bir şeyi sizin de ifade ettiğiniz gibi severek yaparsa o işte çok başarılı olabiliyor. Evet. Hep bahsettiğiniz öğrencilik hayatı boyunca ortaokul sonuna kadar hani nispeten tırnak içinde söyleyeceğim vasat diye tanımlayabileceğimiz ortalama bir öğrenciyken bir anda e, sevdiğiniz şeyi keşfedince, tutkunuz olan şeyi keşfedince sizi mutlu eden ve severek yaptığınız şeyi keşfedince orada başarılı oluyorsunuz ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin birincilik de kazanıyorsunuz. Bunun evet. altını çizmekte fayda var. Şu an bizi dinleyen belki o dönemlerde okul hayatında zorlanan küçük kardeşlerimiz de olabilir. Buradan onlara da selamlarımızı iletelim. Demek ki henüz daha sevdikleri şeyi bulamadılar belki de o yüzden de olabilir. Ee, tekrar sizin hikayenizin kaldığı yere dönelim. Üniversite Aha. yıllarını Eskişehir'de geçirdiniz. Eskişehir üniversite öğrencileri için hep hani alışılagelmiş gibi. E, tanımıyla tam bir öğrenci cenneti güzel bir şehir nasıl geçti o yıllar Eskişehir yılları yani mezun olduktan sonra İstanbul'a gelir gelmez şunu düşündüm keşke e, okulda kalsaydım akademisyen olsaydım ya da e, derslerimi uzatsaydım daha çok kalsaydım ki Eskişehir'de yaşamaya devam etseydim yani İstanbul'a ilk geldiğimde o korkuyu hissettim içinde o Eskişehir'deki o öğrenci kenti sokağa çıkıyorsunuz nüfusun %80'i genç hepsi sizin yaşıtlarınız herkes çok neşeli Eskişehir'in kendi nüfusu da var tabii ki ama öğrenci o kadar çok ki her şey öğrenciye endeksli ve orada yaşamak çok keyifliydi. Yani orada şey hani öğrenciler ben Eskişehir'de okuyacağım abi diyorlar ya gerçekten orada okumalılar. Çünkü e, o kadar özgür hissediyor ki insan hem ben ilk defa aileden koptum bir süreyi abimle geçirdim orada ondan sonra ev arkadaşlarım oldu ama o sanki... Kendi ayaklarımın üzerinde duruyormuş gibi hissettim. Yani tabii ki maddi olarak durmuyordum ama kendi başıma işte faturayı bak bunu bu tarihte ödememiz gerekiyor. Küçük küçük böyle sorumluluklar yüklenmeye başladı. O beni işte daha sonra yalnız yaşamaya adapte etti. Bu yüzden üniversite hayatına ayrı bir şehirde okumak bir açıdan da çok keyifliydi benim için. Peki üniversite hayatı bitti ve herhalde hayatla başka bir yüzleşme İstanbul sayfası açıldı. Evet. Ha, neler oldu İstanbul'da? İstanbul'a aslında biraz zorlu geldim. Ailem Ankara'da yaşıyordu o dönem. Ve Ankara'da çalışmamı istiyorlardı. Ben biraz direttim. Onlar biraz diretti. En sonunda ben İstanbul'a geldim. Onlar da bakalım geçinebilecek misin dedi. <gülüyor> Gerçekten biraz zor oldu başlarda ama ondan sonra iç mimar olarak hayatıma devam ettim. Ofisten ofise gezdim. Önce ilk girdiğim iş tam iç mimarlık işiydi de denemez e, yabancı bir patronum vardı ve mobilya satıyordum. E, i̇ç mimar olarak çalışıyordum orada ama daha çok yaptığım şey satılan mobilyaları işte evde Azıcık sağa çevir, azıcık sola çevir, yerleştir. Tamam oldu, ta da, al sana hiç gibiydi. Aynı zamanda küçük organizasyonlar, doğum günü partileri, işte daha sosyetik isimlere partiler düzenliyorduk. Onlarda dekorasyon ve işte düzenlemeler yapıyordum. Sonra bu işin beni tatmin etmediğini fark ettim. Çünkü böyle bir yandan da asistan gibi çalışıyordum. Yemek rezervasyonları yapıyordum falan. Ee, dedim ki ben bunu yapamayacağım galiba. Hani okuduğum şey bu değil benim. Sonra iç mimarlık ofislerine baktım, internetten İstanbul'da böyle öne çıkan isimlere baktım ve onlara mail atmaya başladım, iş başvurusu gibi. Hatta kabul edildiğim ve çok istediğim bir ofis vardı, onlara direkt şu maili yazdığımı hatırlıyorum. Ben bir şeyler öğrenmek istiyorum, ee, lütfen beni geliştirin, ben sizinle çalışıp bir şeyler görmek istiyorum demiştim. Onlar da sağ olsunlar benim inanılmaz ufkumu açtılar. herhalde totaldevi bir 7-8 sene onlarla çalıştım. Ne güzel. Çok güzeldi o benim için. Peki 7-8 sene boyunca nasıl geçti o iş yaşamı? Arzu ettiğiniz iç mimar olarak yapmak istediğiniz işleri yaptınız mı? Yani iç mimar, ben böyle hep böyle dolu dolu ay ben iç mimar olacağım diye girmemiştim bu işe. Ben üniversiteye girerken de çizgi film animasyon hayal ediyordum birinci sıralamamda. Çünkü yetenek sınavına girerken de aynı üniversite tercihi yapar gibi form dolduruyorsunuz. Bölüm, okulun sahip olduğu bölümleri sıraya sokuyorsunuz. Ben e, lise ve üniversitede Gittiğim kursta da hep dereceli kazandığım için kurs hocam da çünkü ben derece yaparsam kursun adı da öne çıkardı bu Ankara piyasasında. İşte Yasemin bu kurstan çıkmış dereceli öğrenciler bakın bu kurstan çıkan işte 10 tane dereceli öğrenci var demek ki buranın iyi bir eğitim sistemi var diyorlardı. Oradan dereceyle çıkıyorum ama bir yandan sağımda annem solumda resim hocam işte biri diyor ki benim için grafik yaz biri diyor ki benim için iç mimarlık yaz ama benim gönlümde çizgi film var işte annemin gönlü kırılmasın diye iç mimarlığı 1'e yazdım ikinciye hocamın gönlü kırılmasın diye grafik yazdım e üçüncüye iç şey, çizgi film animasyonu yazdım iç mimarlık oldu böyle iç mimarlığı okurken annemi aramıştım hatta rüyamda dün gece seni gördüm hıçkıra hıçkıra ağlıyordum sana bu bölümü yazdırdığım için özür dilerim çünkü muhtemelen bu benim travmam çok istemiyordum muhtemelen. evet Şimdi yani iş iş çok bayılarak seçtikten. tercih etmemiştim <gülüyor> İş, yaşam, i̇ş yaşamına dönersek tekrar, iş yaşamında geçen o yıllar e, ve i̇ş... sonrasında neler oldu, neler yaptınız orada? İş yaşamında da işte mezun olunca insana bir hava geliyor ya, evet iş mimar oldum, ben artık bir meslek sahibiyim, ben bunu yaparım. Evet hani e, öğreniyorsunuz, öğrendikçe yapıyorsunuz, zaten okul da sizi bunu doğru yönlendiriyor. Ama e, şunu gördüm, ben sabahlara kadar çalışıyorum, kimse bana eve git demiyor, zaten eve gitmek istediğimde de bu bitecek diyorlar, gidemiyorum diye maaşım yatmıyor diyorlar ki önce projeyi teslim edeceğiz ondan sonra onaylanacak yatacak bir havuz yok önden e, düzenli bir hayatım yok kirayı ödeyeceğim ama artık bir noktada artık aileden bir şey isteyemeyeceğiniz bir yaşa geliyorsunuz artık iç mimarlığın böyle sürekli ofis değiştirmeye başladım hani çok sevdiğim başta söylediğim ofisten ayrıldım başka bir ofise geçtim oradan çıktım başka bir yere gittim sonra yapamadım eski ofisine geri döndüm en son mesleği de eski ofisine ilk çalıştım ofiste bıraktım ama iş şu noktadaydı. Çok severek yapıyorum. Çok büyük oteller çiziyorum. Ee, i̇ç mimarım dediğimde de insanlar genelde şey diye bakıyor bunu. Belki de daha eski nesil böyle bakıyor. Ee, ne güzel dekorasyon yapıyorsun. Hayır ben dekorasyon yapmıyorum. Ben e, proje çiziyorum. Ben duvarın içindeki elektriği, sığıyı tesisatı, yangın projesini her şeyi superpoze ediyorum. Bunları birleştiriyorum. Bütün... İşte mimariye göre planımı düzenliyorum, işte statiğe göre düzenliyorum, her şeyi buna göre ayarlamak zorundayım. Hani ben teknik proje çiziyorum, uygulama çiziyorum, evet. otel çiziyorum. Bu aslında bana kendimi çok güçlü hissettiriyordu. Ben bir şeyleri yapabiliyorum hissettiriyordu. Peki, Ama ben... Veya... Bir yandan Hı, o kadar koşturma esnasında e, İstanbul şartlarında söylediğiniz gibi proje çiziyorsunuz çalışıyorsunuz gece yarılana kadar sabahlara kadar e, hayatınızı kazanmaya çalışıyorsunuz ama bir yandan madde olarak zaman zaman e, sıkıntılı günler de oluyor dediğiniz gibi proje bitince alacağız e, ödemeler gecikiyor vesaire sonra bir gün hayatınızda bir kırılma oluyor bir gün aklınıza <gülüyor> bir şey geliyor. Evet evet aslında bir ne gün ta ne tamamen şöyle oluyor. Çok çalıştığım için normal insanlar gibi alışverişe çıkmak gibi bir şeyim yok. Ama bir kadın olarak da alışveriş istememliyim. Online böyle bir alışveriş yapıyorum ucuz bir siteden. Çok ucuza bir çift ayakkabı buluyorum. Ondan sonra onlar gözüme çok beyaz çok e, bağıran bir beyaz geliyorlar. Böyle diş macunu reklamından çıkmış gibi. Ne yapabiliyorum diyorum bunları boyayayım bari diyorum. Boyadığım şeyi de çok beğenmiyorum ve bir arkadaşım diyor ki bana verir misin? Ona verdim. Onun arkadaşları çok beğendi. Sonra dedi ki bir Bununla tane daha yap. Bunu boyamayı açalım birazcık? Yani bildiğiniz ayakkabıyı alıp bir ayakkabı boyasıyla boyamaktan kastetmiyoruz? Aldığınız ayakkabı Aa. aslında bir spor ayakkabı mı? Evet evet bir bez, bir bez bir spor ayakkabı. Bir spor ben spor ayakkabı. Ben... bez bir spor ayakkabının üstünde ne yapıyorsunuz? Ne çiziyorsunuz? Nasıl bir boyamıyorsunuz? Aslında o zaman hiç öyle bir fikrim yoktu. Ne yapabileceğimi de bilmiyordum. Ayakkabı bez olduğu için kumaş boyasıyla boyayabileceğimi düşündüm. Ve kumaş boyasıyla üstüne resimler yaptım. Ondan sonra da ben bunun... E çevrede bu kadar sevilebileceğini hiç düşünmemiştim. Böyle bir niyetim de yoktu. Tamamen kendimi düşünerek yapmıştım. Sonra böyle 3 veya 5 gün içerisinde bir baktım ki bana 10 tane sipariş geldi. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Sonra baktım ben zaten günümü çeviremiyorum. Ben e, alışveriş yapmaya maddi gücüm yetmiyor. Kiraya veriyorum bütün maaşı. Onun dışında kalanlığı yemek giderim oluyor. Ben dedim ki bununla kendime cep açlığı çıkarabilirim Salıyorum Dedim ve Böyle ücret karşılığı boyamaya başladım. İnsanlar ayakkabılarını alıyor, size getiriyorlar ya da siz evet. alıyorsunuz ayakkabıları ve o ayakkabıları insanların istediği şeylere göre ya da sizin kafanızdaki bir fikre göre boyuyorsunuz. Üstüne desenler çiziyorsunuz, resimler yapıyorsunuz ve sonra o insanlara o ayakkabıları giyiyorlar ve siz bundan para kazanmaya başladınız. Evet o zamanlar daha ziyade sadece anlatıyorlardı. Şimdi iş biraz daha profesyonelleşti. Ben onlara dijital taslaklar çıkarıyorum. Önce dijital olarak bir sunum hazırlıyorum. O sunum üzerinden diyorlar ki burayı ek ekleyelim, bunu çıkaralım, bir tık kaldıralım, bir tık indirelim. Böyle küçük revizyonlar veriyorlar ve sonunda ellerinde sadece kendilerine özel, kendi sevdikleri donelerden oluşan, nesnelerden oluşan bir tasarım çıkıyor. Dolayısıyla ayakkabı sadece o kişilerde oluyor. Başka hiç kimse de o ayakkabı olmuyor. Çünkü üstüne çizdiğiniz motif desen sadece o kişiye özel oluyor. Dolayısıyla da aslında bahsettik birazcık. Şu anda siz bu işi profesyonel olarak yapıyorsunuz. Bir süre anladığım kadarıyla iç mimarlıkla beraber bu devam etti. Sonra nasıl bunu profesyonelliğe taşıdınız ve bugün neler yapıyorsunuz? Onlardan bahseder misiniz? Bu şey gibiydi. Bir süre benim böyle gizlice taksiye çıkmak gibi hafta sonları ek işimdi hayatımı idame ettirebilmek için ama iş bir noktada şuna geldi ofis o kadar çok vaktimi almaya başladı ki ve hayatım maddi açıdan o kadar düzensizleşti ki ödemeler düzensizleşti o zaman ofisin şartları bozulmaya başlamıştı iş yoğundu ama para akışı güzel değildi o yüzden dedim ki acaba bunu çevirebilir miyim o sırada zaten eşimle tanıştım şimdiki eşimle o da dedi ki e neden iç mimarlığı bırakmıyorsun madem mutlu değilsin sevmiyorsun sevdiğin işi yap ben de sevdiğim işimle yani sevdiğim işle ne kadar mi bilmiyordum ve tek başımayken buna cesaret edemiyordum onun biraz arkamda böyle hani ben senin arkandayım demesiyle güç buldum ve şu anda böyle gerçekten başımı kaşıyacak vaktim yok bunu biraz daha profesyonelleştirdim bir şirket açtım işte bir muhasebeciyle anlaştım dedim ki bana KDV'yi stopajı vesaireyi öğrettin ben çünkü bunları bilmiyorum matematik yok Şimdi onları öğreniyorum işte faturalandırmaya başladım işlerimi işbirlikleri yapmaya başladım biraz biraz piyasada camiada böyle garip bir şekilde adım duyulur oldu ee, bu benim çok hoşuma gidiyor şu anda sevdiğim işi yaptığım için belki de. Hiç aklınızda yoktu oysa ki ve bir anda aslında bir gün tesadüfen kendi ayakkabınızı bembeyaz olan ayakkabınızı renklendirmek için başladığınız o yol bugün işiniz haline dönüştü kendi şirketinizi kurmanıza sebep oldu size bambaşka yepyeni bir kapı açtı. Mutlu musunuz bu yaşamda? Mutluyum. Belki de çünkü bana kalsaydı dediğim gibi ben aslında hep o orta sınıf insanlardan hissediyordum kendimi. Hala öyle düşünüyorum. Çok risk almadan sakin yaşamayı çalışan birisiyim. Belki de ben iç mimar olduğumda da iç mimarken de hayatımda hiç böyle ben bir ofis açacağım 10 yıl sonra gibi bir şey yoktu. Ben 10 yıl boyunca özel sektörde villanın altında çalıştım ve e, belki birisi beni ikna etmeseydi şu anda hala buna devam ediyor olurdum. Ama e, çok garip bir şekilde böyle bir şeye cesaret gösterdim birinin desteğiyle. Gene kendi hiç kafamda böyle bir şirket açayım ben bu işi hep yürüteyim gibi bir şey yoktu ama aklımda hep en küçük küçük şeyler vardı. Ben bir gün bir sergi açacağım resim yapmaktan çok keyif aldığım için sergi açayım. İşte gelenleri... Gelenlere teşekkür edeyim. Hani büyük satış satış gibi bir hayalim de yok. Gelenlere teşekkür edeyim. İnsanlar görsün, yaptıklarımı sergileyim istiyordum. Ee, i̇ş bundan daha çok şey çıktı. Hani son e, zamanlarda insanlar sadece imza attırmak bile ister oldu ayakkabılarını. ve bu benim için o kadar hem çok utanıyorum hem çok mutlu oluyorum. Böyle içimde sanki bir küçük bir bomba patlıyor gibi hissediyorum. Giderek ünlenen bir ayakkabı ressamı ee, ya da Modern anlamıyla bir ayakkabı boyacısı diyeceğim ama o an evet, yani sanatçısı. Evet Kişiselleştirme diyorlar. Bir sürü adı var. Evet. Bilmiyorum tam olarak hangisi doğru. Kişiselleştirme olabilir. Ama sanırım kişisel olduğu için seviyorlar bunu. Evet. Sadece kendinde olduğu için herhalde. İnsanların... Evet. Bu da farklı bir özelliği aslında. Sadece bende var diyebilmek de garip bir duygu ama insana özgü bir duygu. Peki bundan sonrası için Yasemin Karakaya Yılmaz'ın Nedir planları, hayalleri? Ne yapmak istiyor? Hayat öyküsü nereye doğru evrilecek? Ee, ol, galiba biraz aç gözlü. Benim de gözüm açıldı zannediyorum. Ben bunu daha da büyütmek istiyorum. Yani e, yaptığım işi çok severek yapıyorum ve güzel yaptığımı düşünüyorum. Ama her yaptığım iş bir öncekinden daha güzel oluyor. Yani her zaman bir sonraki tasarım daha güzel çıkmak zorunda. Ve ben de daha çok insana erişmek istiyorum. Bunu görmeliler. onlarda keyif almalı. Çünkü ben güzel bir şeye, güzel birine bakarken bile çok mutlu oluyorum. Ah diyorum ne kadar güzel kaşı gözü var. Ah diyorum ne kadar güzel bir resim. Manzaranın güzelliğine bak. Aynı hazzı veya işte çiz, çizdiğim, kullandığım renklerde bazen bakıyorum ne kadar güzel oldu bu renkler bir arada. İşte başkaları da görsün istiyorum. Sadece hani alıp giymeleri değil derdim. Görsünler ve beğensinler istiyorum. O yüzden bunu daha da ileriye götürebilmek istiyorum. Şimdi düzenli çalıştığım spor giyim mağazaları var. Onlarla e, tur ne mi denir bilmiyorum bunlara. Kendi mağazaları içerisinde farklı lokasyonda mağazaları var. Haftanın belli günleri işte bazen Galata'da oluyorum. Bazen İzmir'e gidiyorum. Bazen işte Ataşehir'de oluyorum. Mağaza mağaza geziyorum ve hizmet veriyorum. Ama aynı zamanda asıl işim evde atölyemde. Ne güzel. Peki. Programımızın artık sonuna geldik. Son dakikalarımız. Buradan dinleyicilerimize son mesaj. Ne söylemek istersiniz? Ee, bence siz benim kadar beklemeyin birini. Sizi ikna edip çekip çıkarmasını. Yani bir şey istiyorsanız peşinden koşun çalışın. Her zaman daha iyisini yapabilir herkes ya. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştınız. Çok mutlu olduk sizi tanıdığımız için. Umarım bahsettiğiniz gibi büyütürsünüz işlerinizi ve bir anda kendiliğinden doğan bu meslek size daha uzun yıllar uzun öyküler yazmanıza sebep olur. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Yasemin Karakaya Yılmaz'dı. Yasemin Hanım iç mimarken İstanbul'da geçinebilmek adına hayat telaşı, koşturması, onu başka başka serüvenlere sürüklemiş bir yaşam hikayesiydi. Ve kendi ayakkabılarına, beyaz renkteki ayakkabılarına resim yaparak bir desen çizerek başladığı ve hiç aklında yokken başladığı o iş bugün mesleği olduğu onun yaşam öyküsünde yepyeni bir bölümü araladı. Ne zaman nerede içimizdeki tutkunun bizi nereye sürükleyeceğini, nasıl kapılar açacağını kestiremiyoruz ama içimizdeki o tutkuyu tanıyorsak ve biliyorsak Kentin gizli öykülerinde bugüne kadar programımıza konuk aldığımız yüzden fazla konuğumuzda da olduğu gibi hep aynı son ortaya çıkıyor. Emin olun o tutkuyu bulup ona sarıldığımızda mutlu oluyoruz ve yaşamda bizi mutlu eden mesleği de buluyoruz. Uğraşı da buluyoruz ve o bizi zaten hayatımızın sonuna kadar hem idame ettirecek düzeye götürüyor hem de yeni yeni kapılar açıyor. Umarım programımızı dinleyen tüm dinleyicilerimiz de kendi içlerindeki o tutkularını bulurlar ve onlara sımsıkı sarılırlar. Kentin Gizli Öykülerinden bu haftalıkta bu kadar efendim. İki hafta sonra saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Salı günü Açık Radyo mikrofonlarında bizler yine Kentin Gizli Öyküleri programında yepyeni bir konuğumuzla birlikte sizlerle olacağız. Açık Radyoda Kentin Gizli Öyküleri programında yaşam öykünüzü paylaşmak isterseniz ya da konu önermek isterseniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan, programı istedimiz Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri.